Renklerin farklı manaları var tekke ve tasavvuf kültüründe. Neler ifade ediyor renkler bize? Evet. Az önce ifade ettiğimiz üzere hocam tarihsel süreci de burada göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani biraz daha bir geniş bir bakışla, bir kuş bakışı, bir incelemeyle bakmak doğru olur diye düşünüyorum. Emeviye devleti malumunuz 100, 100 sene yaşamamış. Yani 90 küsur yaşında bitmiş bir devlet, bir iktidar. Emeviye'nin resmi renginin beyaz olduğunu biz biliyoruz. Ve özellikle Emevi hükümdarlarının cuma namazlarına ve bayram namazlarına gittiklerinde başlarına beyaz sarık sardıkları ve beyaz hırka giydikleri biliniyor ve beyaz kuşak taktırıyor halkına. Böyle bir şeyleri var yani böyle bir özellikleri var. E Tabii Emeviyeden sonra Abbasi Devleti başa geldiğinde onlar... Allah'ın celal ismine nispetle siyah rengi iktidar alameti olarak kabul ediyorlar ve hocam onlar da yani Abbas hükümdarları da siyah tacı takıyorlar. Siyah e, hırka giyiyorlar ve bu şekilde e, halkın huzuruna çıkıyorlar. E, bayramlarda veya e, cuma namazlarında e, e, insanların huzuruna siyah e, tacla çıkıyorlar. Hatta üzerine bir de taylasan geçirdiklerini yani bu destarın biraz daha büyük e, şeklini e, kullandıklarını görüyoruz. E, demek ki bir kurumun yani bir devletin ya da bir kurumun e, sembolik olarak e, ifade ettiği bir e, rengi bulunuyor. Yani Emeviye devleti zamanında Kabe'nin örtüsünü biz beyaz olduğunu görüyoruz. Yani Kabe'nin örtüsü o zaman beyaz. Ancak e, şey zamanında, Abbaser zamanında Kabe'nin örtüsünün siyaha dönüştürüldüğünü görüyoruz. Daha sonra e, hatta e, yani bu, e, daha sonraki zamanlarda e, bu siyah örtünün çok e, ağırdı biliyorsunuz yani renginin attığı, bu siyah rengin değiştirilmesi gerektiği söylense bile artık geleneksel olarak bu siyah renge alışıldığı için daha sonra değiştirilemediğini biliyoruz biz. Bu bakımdan aslına bakarsanız kurumların bir rengi var ve bunların bir sembolik manaları var. Bunların sonradan üretildiğini düşünmemiz de çok doğru değil. Çünkü bunların biz şeyini asıllarını dinin özünde de bir kısmını bulabiliyoruz. Peygamber Efendimizin de aslında evet. siyah kullandığı beyazı kullandığı yeşil rengi kullandığını biliyoruz renkleri. Değil, Değil mi, mi hocam? Evet. Ee, az önce ifade ettiğim üzere yani Kabe'yi Mekke'yi fethederken e, peygambemizin siyah taç kullandığını biliyoruz. E, bazı renkleri giymeyi daha çok sevdiğini örneğin beyaz rengi giymeyi daha çok sevdiğini biliyoruz. E, Hazreti Hızır deyince aklımıza bizim hangi renk gelir evet, hocam tabii. değil mi? Evet. Veya cennet deyince aklımıza bizim yeşil renk gelir. O bakımdan yani dinin asıllarında da bu renk sembolizmi bulunuyor aslına bakarsanız. O yüzden yani tekkeler de kurulduktan sonra bu tarikatlaşma döneminde tarikatlar kendi renklerini taclarına, hırkalarına yansıtmışlardır. Tabi bu yani yansıtma durumunda en fazla neyden etkilenmişlerdir ee, kendi düşünce sistemlerinden nazariyelerinden etkilenmişlerdir yani bir yerde nazariye varsa e, onun tezahür olarak renklere de yansır sayılara da yansır ee, şekillere de yansır bilam evet. Hocam. Ee, özellikle vahdeti vücut düşüncesine sahip olan İbn Arabi'nin vahdeti vücut düşüncesini e, benimseyen tarikatlar e, bu düşüncenin bir tezahürü olarak e, renkleri e, kullanmışlardır e, ve e, elbette e, Peygamber Efendimizin e, tabi e, zamanından gelmiş olan bir şeyle de e, bir gelenekle de bunu kullanmışlardır evet. e, hangi renklerde e, daha çok taç vardır diye soracak olursak ee, yani sarı renkte bile taç evet. bulunmakta. Hocam buranın üzerinden gösterelim evet. isterseniz. Tabii, tabii hocam ee, Şöyle ee, bu ilginç bir şeydir ama yani bu mevlevi e, e, tacı e, diğerlerinden biraz daha farklıdır. E, az önce bektaş yeni tacını gösterdik. Mesela orada tacın renginin biz beyaz olduğunu görüyoruz. E, ama mevleviye keçeden yapılmış bir taç e, kullan, kullanıyor. Yani bu e, biraz daha farklı. E, şurada ben tekrar göstermek istiyorum hocam şeyi. Evet. Ee, Bektaşiye'nin tacının beyaz olduğunu görüyoruz ve e, üzerinde 12 dilimle bir şeyin olduğunu, özelliğinin olduğunu görüyoruz. 12 imama nispetle belki sayılara da geleceğiz ama e, beyaz daha çok kullanıldığını görüyoruz biz e, şeyde Anadolu tarikatlarında. Ancak Mevleviye'nin e, e, çok daha farklı bir gerçekten özelliği var. Bunu burada da görelim istedim. Keçeden yapılan ve terksiz yani terki olmayan bir tacdır bu. Bunun manası Allah'ın tevhidine yani Allah'ın birliğine nispetle terksiz yapıldığı ifade edilmiştir. Tabi her tarikatın kendine göre bir açıklaması ve bir şeyi vardır. Düşünce tarzı bulunmaktadır. Ve üzerindeki destar da yine yeşildir. Bu yeşil de Peygamber Efendimizin neslinden geldiğini göstermektedir.